Ev, iş yeri, bina ve benzeri yapılarda alt ve üst kat arasındaki ses akışını engellemek, amacıyla yapılan işleme tavan ses yalıtımı uygulaması denir. Bu uygulama mekan akustiğini artırmak için de gerçekleştirildiğinden günümüzde çok yaygın kullanılan bir uygulamadır. Katlar arası ses yalıtımı artık çok önemsenen bir detay çünkü şehir gürültüsünü geride bırakı, evine, iş yerine giren kişiler bir de üst kattan gelen seslere maruz kalmak istemiyor. Kaliteli, nitelikli bir yapıda ses izolasyonu mutlaka aranıyor. Gürültünün hakim olduğu yerlerden kişiler huzursuz, verimsiz oluyor. Çocuklu aileler ise çocuklarının yaşam kalitesini olumsuz etkilediği için sesten rahatsızlık duyuyor. Tavan ses yalıtımı ya da katlar arası ses izolasyonu özel malzemeler kullanılarak tavana uygulanıyor. Yukarıdan gelen ya da sizden giden tüm sesleri abzurbe ederek kesiyor. Katlar arası ses yalıtımı nasıl yapılır? Tavan ses yalıtımında öne çıkan malzeme süngerpan malzemelerdir. Solid bazlı yapıştırıcı ile kuru ve düz tavana yapıştırılan süngerpan akabinde çelik konstrüksiyon ile desteklenir. Sünger ile diğer malzemeler arasında biraz boşluk olması yalıtım kalitesini artıracağından çelik monte edilir. Bu çelik diğer malzemelerin sağlam olmasında da etkili rol oynar. Çelik profillere daha sonra kauçuk alçıpan yalıtım bantları yapıştırılır. Bu aşamada akustik alçıpanlar da monte edilir. Tavan ses yalıtımı ses yalıtım bariyeri ile yapıştırılır. Bu bariyer EPDM, keçe ya da kauçuk olabilir. Bariyer tüm tavana yapıştırıldıktan sonra ise son aşamaya gelinir. Boşluk bırakılmadan alçıpanlar monte edilir. Ses izolasyonu bu şekilde şekilde tamamlanır yalıtım sonrasında tavanla ilgili dekorasyon çalışmaları istenildiği gibi yapılabilir tavan ses yalıtımı işe yarıyor mu üst kattan gelen sesi engellemek için kesinlikle tavan ses yalıtımı yapılmalıdır bu konuda endişeler hatta doğrudan tavan ses yalıtımı işe yarıyor mu sorgulamaları yapılıyor farkındayız ancak belirtmekte fayda var tavan ses izolasyonu ile üst kattan gelen her sesi minimum seviyeye indirebilir genellikle önleyebilirsiniz bu yüzden başarıyla uygulanmış her ses yalıtımı işe yarar ses yalıtımı ile ilgili fikir, öneri almak ya da fiyat bilgisi öğrenmek için bizimle iletişime geçin, size detaylarıyla ses yalıtımını anlatalım.